Ben Şafii e, mezhebine mensup bir insanım. E, şimdi su e, Halil Güneş Bey'in su e, özürlü ile ilgili su e, avuçlama niyetini getirmemiz gerektiğini söylüyor. E, benim e, sorum şöyle. Peki bu hüküm sadece özürlüğe özürleyen mahsus yoksa her ben biz elimizi suyun altına koyduğumuz zaman su avuçlama niyeti getirecek miyiz? Getirmesek abdest olur mu? Hı. diye hocama soruyor. Evet. Başka sorunuz var mı? Yok sağ olun. Teşekkür Teşekkür ederim. ederiz efendim. Hayırlı akşamlar diyoruz. Abdest alırken ki sorusu o. E, niyetin e, vakti ne zaman? E, niyet ne zaman yapılır? E, yüze suyu götürürken niyet etmek gerekiyor. Zorunludur. Şafii mezhebine evet, göre hocam? Evet, şafii mezhebine hı hı. Ama başta da alınabilir tabii ki. Ee, o özürlününki de zaten ona mahsus bir şey. Ee, niyetin e, şeysi, yapılmasının zorunlu olduğu yer e, yüzün yıkanması esnasındadır. Çünkü e, yıkanması farz olan organların ilki e, yüzdür farzını söylüyorum. Hmm. Önce yüzdür. Bu yani anı kerimdeki sıraya göre evet, hocam? abdest arırken, elleri yıkamaya başlarken de niyet edilebilir tabii. Hmm. Peki bu sıraya riayet edilmediği takdirde abdest fasit mi Zaten var? şafi mezhebine göre sırayla e, abdest organlarının sırayla yıkanması farzdır. Hmm. E, diyelim ki siz önce yüzünüzü yıkamadınız, ellerinizi dirseklere kadar yıkadınız, sonra başınızı mezh sonra ayaklarını yıkadınız, sonra da yüzünüzü yıkadınız. Bu olmadı. Bu abdest abdest değil Şafii mezhebine. Hmm. Ama Hanefi'ye göre sıralamaya uymak sünnettir. Farz değildir. Yani bir kişi Hanefi mezhebine göre organları sırasıyla yıkamadan tertibe uymadan abdest alırsa onun abdesti geçerlidir. Ama sünnete Muhalefet etmiş olur, sevabın noksanı olur. Fakat abdesti geçerlidir. Lakin şafii mezhebinde bu abdest geçerli değildir. Yeniden sırasına uygun olarak alınması zorunludur. Evet, bu konuyla alakadar bir soru daha var hocam. Yani ayakta durmakta zorluk çekiyor. Hafif bir özü var kardeşimizin. Diyor ki yani bir ayağını yıkarken diğer ayağının üzerinde duramayacak kadar bir özrü var. Önce diğer abdestin diğer hükümlerini yerine getirse daha sonra gidip oturduğu yerden başka bir yerde başka bir odada ayaklarını yıkasa veya tam tersi önce ayaklarını yıkasa sonra diğer abdestin gereklerini yapsa bu şekilde olur mu? Yani abdest organlarının tamamını yıkadığı mesleti sadece ayakları kaldı. Hı -hı. Ayakta da duramadığı için ayaklarını yıkama ee, için ayakta duramıyor gitti oturdu bir yerde Hı -hı. ondan sonra ayaklarını yıkadı yani bu aradan bir kaç dakikalık bir zaman geçer en fazla 2 dakika 3 dakika ve 5 dakika olsa da problem değil Hı -hı. Ee, çünkü bu peş peşe yıkama meselesi hanefi mezhebine göre şart değildir şafi mezhebine göre de şart değildir ama tabi ki peş peşe yıkamak sünnettir Sevaptır ama e, araya bir fasıla girerse e, abdest yine geçerli olur. Kaldı ki bu sözünü ettiğiniz şahsın mazereti de var. Evet. Keyfi bir uygulamada bulunmuyor. Ayakta duracak hali yok, imkanı yok. E, oturarak ayaklarını yıkayabilmesi için de bulunduğu yerden başka bir yere gitmesi hı hı. gerekiyorsa o kişi bu durumda e, abdestini 2-3 dakikalık bir arayla veya 5 dakikalık bir arayla tamamladığı takdirde yine abdesti geçerli olur. Dediğim gibi peş peşe yıkamak sünnettir. Hmm. Yani araya fasla girmeden e, tek bir seferde almak evet. değil mi? Elbette. Evet.